Günaydın. Güne Mersin'den bir haberle başlıyoruz. Mesut Arslan tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Mersin Üniversitesi Rektörlüğü. Mesut talebini öğrencine sahip çık sözleriyle ifade etmiş ve diyor ki Mersin Üniversitesi'nin yurt sorunları ve rektörlüğün ihmakkarlığı ile Feride ve Bahar arkadaşlarımız üniversite kampüsü içinde hayatlarını kaybetmiştir. Tüm talepleri ve şikayetlere rağmen rektörlüğün cevabı bizim yetki alanımıza girmiyor olmuştur. Gelişen olaylar sonucu rektörlük öğrenciler tarafından işgal edilmiştir. İşgal rektör yardımcısı Yüksel Özdemir'in KGS hariç tüm taleplerini kabul etmesiyle sona ermiştir. İkinci döneme girilirken işgale katılan 27 öğrenciye tedbir kararı yani okul sınırlarına girme yasağı, 120 öğrenci rektörlük tarafından ve 67 öğrenciye Mersin Emniyeti tarafından soruşturma açılmıştır. Geziden sonra tüm alanlarda baskıyı arttıran zihniyetle yükün getirdiği soruşturma süresince tedbir kararı tüm üniversiteleri zapt altına almakla ilişkilidir. Tüm üniversitelerin öğrencilerini, emekçilerini ve akademisyenlerini yükü protesto etmeye ve destek eylemleri örmeye çağırıyoruz. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Mersin Üniversitesi öğrencileri ihmal ve sorumsuzluktan ölen arkadaşları yerine getirilmeyen talepleri için mücadele ettiler. Verilen sözler tutulmadı ve eğitim hakları ellerinden alındı. Lütfen bu talepler yerine getirilsin demiş Mesut Arslan. Otokiralama ile ilgili bir haber var sırada. Kampanyanın muhatapları Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı. Kampanyayı başlatansa Çavuşoğlu otokiralama. Otokiralayan firmaların araçlarının suçlara karışmasından dolayı devlet tarafından yargılanması ve satışlarının yasaklarına konmasının kaldırılmasını talep ediyor. Ve demiş ki kendisi, Türkiye'de sayısız kişi otokiralama sektöründen ekmek yiyor. Bu firmaların müşterilerine dair bilgi edinebilecekleri hiçbir sistem bulunmamaktı. Ancak müşteri söylemlerine ve müşteri referanslarına dayanarak araç kiraya vermektedirler. Ne acıdır ki giderek artan merdiven altı kiralamalar yüzünden haksız rekabete dayanma gücü bulunmadıkları için müşteri söylemleriyle araç kiraya vermek zorunda kalmaktadırlar. Devlet bu merdiven altı firmalara dur diyemediği gibi müşteriyi araştırabilme olasılığına dair bir sistemde sunmamaktadır. Bunun yanı sıra firmalar müşteriye araç kiraya verdiklerinde ise müşterinin yaptığı suçtan dolayı firmalar mağdur olmaktadır ve sayısız firmanın araçları devletin kaçakçılık ve benzeri suçlardan koyduğu ihtiyati tedbirlerden satılamamaktadır. Bir araç kiralama firmasında araç bir yıldan fazla çalıştığı zaman yıpranma ve değer kaybından dolayı firmaya ya büyük zarar verir biz hakkıyla bu işi yapanlar bu haksızlığa bir son verilmesini acilen devletimizden ve devlet büyüklerimizden talep etmekteyiz diyor kiralamacılar Yani araçlarımızı bağlamayın, kiralayan araç suç işlediyse o araçla bizim suçumuz değil diyorlar. Sırada motosikletle ilgili bir haberimiz var bu sefer. Arabadan geçtik motosiklete. İlki Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatılmış kampanya başlatan da Mehmet Yargan. Talebi ise köprü geçişlerinin motosikletler için ücretsiz olması. Mehmet diyor ki motosiklet bir otomobilin dörtte biri kadar yer kaplıyor fakat HGS adı altında başlatılan yeni uygulamayla birlikte birinci sınıf olarak belirlenen motosikletlerin köprü içine ödediği ücret otomobil, kamyonet, minibüs ve arazi taşıtlarıyla aynı. Bu hiç adil değil. Dolayısıyla köprü geçişlerinde daha çevreci bir ulaşım aracı olan motosikletlerin kullanımının yaygınlaşması için düzenleme yapılmalı ve motosikletlerin köprü geçiş ücreti kaldırılmalı kabul edilmelidir ki motosikletle der trafikte bir sorun değil bir çözüm aracıdır diyor Mehmet. Diğer kampanyanın talebi ise yine motosikletlerle ilgili o da ÖTV'nin kaldırılması mymotosiklet.com tarafından başlatılmış muhatabı Maliye Bakanlığı motosiklet en hesaplı ulaşım aracıdır diyor. Bu sebeple lüks ürünlere uygulanan ÖTV dergisi Motosikletlerden kaldırılmalıdır demiş mymotosiklet.com. Bu şekilde hem trafiğin hem de yakıt tüketiminin azalacağını söylüyor. Teşvik edilsin diyor. Geçtiğimiz günlerde talebi IELTS'ye yeniden denklik verilmesi olan bir kampanya duyurmuştuk biliyorsunuz. Benzer bir talebi olan kampanyada Erkan Macit tarafından başlatılmış. Muhatabı yine ÖSYM Başkanı Ali Demir. Kampanyasında Erkan demiş ki, ÖSYM'nin ELTS kararına karşı olduklarını belirtmiş ve demiş ki ÖSYM kendi yaptığı dil sınavı yani YDS başvurusunun bitiminden 2 gün sonra ELTS'i denkliğini uygun bulmadığını ve bundan sonra geçersiz olacağını yine iletti. Böylece bu sınava hazırlanan birçok insan da çok zor durumda kaldı. Bilindiği üzere IELTS'i uluslararası geçerli olan güvenilirliği son derece yüksek ve kapsamlı bir dil sınavıdır. ÖSYM'nin bu sınavın denkliğini kaldırarak binlerce adayı uluslararası kabul görmüş bir sınav yerine kendisinin düzenlediği hakkında pek çok tartışma ve soru işareti bulunan YDS'ye mecbur etmek istiyor. YDS'ye yeterli puan almak için defalarca kendinizi sınamak ve dolayısıyla ÖSYM'ye her defasında sınav harcı ödemek zorundasınız. ÖSYM'ye olan güvenin oldukça azaldığı bu günlerde Tekerci bir zihniyetle yanlış bir karara imza atılmasını şiddetle eleştiriyoruz ve ÖSYM'nin binlerce adayı olumsuz etkileyecek bu kararından vazgeçmesini istiyoruz, diyor Erkan. Bu iki kampanyacı belki platform üzerinden güç birliği yapabilirler ve bu kararın alınmasını veya kararın geri dönülmesini sağlayabilirler. Evet, ÖSYM'den sonra bir başka özgürlük talebiyle bir kampanyadan bahsediyoruz. Muhatabı Adalet Bakanlığı başlatansa İpek Deniz. Talebi Kıbrıs gazisi, Silivri esiri ve pankreas kanseri olan Muzaffer Tekin'in tahliye edilmesi. İpek diyor ki Kıbrıs gazisi ve Silivri esiri olan Muzaffer Tekin pankreas kanseri 7 yıldır Silivri'de ve 4 aydır hiçbir hastane kendisini kabul etmedi. Şimdi ise çapa tıpta kalıyor. Kanser teşhisi geç konuldu ve şu an tedavi geciktiriliyor. Muzaffer Tekin bir Türk askeri, emekli yüzbaşı. 1972 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldu, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda Komando Tugayı ile Teğmen Rütbesi'ne katıldı ve Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası ile tartif edildi. Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde görev yaptı ve başarılarından dolayı birçok ödül aldı. 1985 yılında ordudan emekli olarak ayrıldı ve bütün bunların mükafatı olarak 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 117 yıl bir ay hapis cezasını çarptırılmıştır. Ancak Muzaffer Tekin pankreas kanseri hastalığına yakalandı. Durumu çok ciddi. Tahliye edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanlığı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nda üstün başarılar göstermiş olan Muzaffer Tekin'in tahliyesi için bir şeyler yapmanızı istiyoruz, diyor İpek. Change.org'da motosiklet haklarından dil sınavına, öğrenci haklarından ceza adaletine her konuda kampanya bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişim rüzgarları estirebilirsiniz. Esen kalın.